Değerli dinleyenler, bir fıkkın sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam ediyoruz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, Umre'ye gitmek için rapor almak doğru mudur diye sormuş. Şimdi tabi izin almak, e, müsaade almak ayrı bir konu. Rapor almak, hasta olmadığı halde hasta rapor almak anlamına geldiği belli. Yani burada hile tabi devreye giriyor. Yani onun yerine... Mesela yıllık izin hakkı oluyor memurların bildiğimiz gibi o yıllık izinden kullanarak bu gibi yolculuğu tercih etmek lazım. Yani rapor almak yoluyla e, sahte rapor diyelim ona biz başka bir ifadeyle e, bu gibi yollara tevessül etmemek gerekir. Çünkü sonuçta yalan yere bir rapor alıyoruz hakkımız olmadığı halde melekler bunu kayda geçiyor. Gidip belki ibadet yapacağız ama arka planda haksız yere belki alacağımız maaşımız söz konusu olabilir. Bu yüzden ya maaşsız izin olur mu bilemiyorum. Yani ben e, efendim iki hafta süreyle Umre'ye gideyim. E, maaşsız izin bana verilsin dense o daha makul görünüyor. Günümüzde maaşsız izin doğum yapan e, hanımefendiler için falan var da e, bu şekilde Haç ve Umre için de maaşsız izin e, şeyi, yani kendi normal yıllık iznine ben kullanmadan gidilecekse görevli falan da değilse bu da ihtimallerden birisi olarak tabii uygulanabilir. Ama bu yalan yere e, rapor konusuna temsili etmemek daha uygun görünüyor. Çünkü sonuçta bir ibadet yapılacak. Bu ibadete fesadın karıştırılmaması gerekir. Başka bir kardeşimiz hocam İslam haricindeki diğer dinlere mensup kişilerin diyor dini vazifelerini yerine getirmeleri durumunda mükafatı var mıdır diye sormuş. Şimdi tabii bu e, gayrimüslimlerin, Hristiyanların, Yahudilerin ve diğer din mensuplarının kendi dinlerine ait kilise hainleri, ibadetleri, vakıfları, hayrasinatları olabiliyor yardımlaşmaları bildiğimiz gibi. Yahudi havralarında var, kiliselerinde bir sürü hayrasinat, hayır hizmetleri var kendilerine göre. Ayrıca bunların bir değeri var mı diye düşündüğümüz zaman. Şimdi aslında e, İmam-ı Gazali şeyleri üçe ayırmış. E, bu gibi e, grupları üç sınıfa ayırmış. Bunlardan demiş e, Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde bildiğimiz gibi nesabda ve makûnen muazzibine hatta nebet Biz kendine bir peygamber göndermediğimiz veya da peygamber haberi ulaşmayanlara azap edecek deriz buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani İslam İslam haberinin Hazreti Peygamberin ve Kur'an-ı Kerim'in son din olarak geldiğini İslam'ın e, tebliğ edilmesi, karşı tarafa ulaşması gerekiyor haberin. Ya peygamber gelecek veya peygamberin haberi ulaşacak. Ulaşmadıysa o insanlar bunu nasıl e, öğrenecekler? Ulaşmadan o dinde nasıl haberdar olacaklar? Yani bu manada hiç haber ulaşmamış olan yerler varsa diyor İmam Gazali işte Rusya'da birçok yerlerde hiç İslam'dan haber olmayan kitleler düşünelim. Son peygamberden. Bunlar peygamberin haberi ulaşmayan kimseler. Bunlar diyor sadece Allah'a ve ahiret gününe inanma yoluyla, akıl yoluyla da bunla, bu bilgilere ulaştıysa bu kainatı yaratan bir Allah vardır ve insan öldükten sonra da hesaba çekilecektir diye iki maddeye güzelce ima, imanı varsa ve iyi bir insan olarak da hayatını geçirdiyse bunlar cennete girer diyor. Hiç İslam'dan haber olmasa bile. Birinci madde bu. İmam-ı değerlendirmesi. İkinci madde haber ulaşmış ama ters yönde ulaşmış. İşte papazlar, şeyler, gelen misyonerler e, peygamberimizi mesela büyük mütefekkir, filozof diyorlar. Kur'an diye bir kitap yazmış. İncil'den, Tevrat'tan da alıntılar yapmış. Peygamber kıssalarını aktarmış. Neyse öyle diyorlar yani. Dolayısıyla e, büyük bir mütefekkir Muhammed öyle takdim ediliyor ve insanlar yıllarca bununla oyalanıyor. Şu anda kiliselerde öyle mesela papazlar Işte konferanslarında, seminerlerinde, pazar ayinlerinde İslam'dan bahsediyorlar. Hz. Muhammed'den de bahsediyorlar ama büyük mütefekkir diyorlar. Kur'an diye kitap yazmış. Çok edebi üslubu var. Gerçi bunu Allah'a isnat etmiş. İftira ederek Allah'a mal etmeye çalışmış. Ama bu kendi kitabıdır. Kendi yazdığı sözlerdir şeklinde takdim ediyorlar. Ve insanlar buna inanarak gerçeğe ulaşamadan ömürleri geçebiliyor. İşte diyor İmam Gazali, böyle bir durumda da, e, İslam'ın haberi ulaşmış ama, ters yönde ulaşmışsa, onu ters yönde anlatanlar, bilerek anlatanlar, ebedi azaba maruz kalır, cehenneme gider. Ama yanıltılan halk, gerçek habere ulaşamadığı için, yarın kıyamet gününde, Allah'a imanı varsa, hesaba çekileceğine de inanıyorsa, ...ve güzel işlerde yaptıysa... ...bu üç madde yerine gelince... ...cennete gidebilir diyorlar ikinci kısımda. Adı Hristiyan olsun, Yahudi olsun... ...başkası olsun. Ee, yanıltma yoluyla... E, ...bunların da Allah inancı... ...ahiret inancı... ...onları kurtarabilir diye değerli. Üçüncü kısım ise... ...bilerek demiş İmam Gazali. İslam'ı... E, ...hak dini olduğunu... ...farkında olduğu halde... ...inkar eden, bunu kabul etmeyen... ...ebedi cehenneme gider e, demiş zaten peygamberimizin bir hadis-i şerifine dayanarak bunu ifade etmiş. Allah'ın Resulü benim haberim ulaşır, ulaşır da benim son peygamberi olarak geldiğim haberi kendisine ulaşır. Kur'an-ı Kerim'in indiği haberi ulaşır da bunu kabul etmezse bir kimse diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ebedi cehenneme gider şeklinde hadis-i şeriflerde ifade edilmiş. Onun için günümüzdeki ee, İslam dışındaki diğer dinlere mensup olanların da bu anlamda bir değerlendirilmeye, tasdif edilmeye tabi tutulduğunu görüyoruz. Bu duruma göre herkes kendi şey, halini takdir edebilir. Başka bir kardeşim hocam diyor doğuştan Müslüman bir ailenin içinde olmak dünyanın diğer bölgelerine göre haksızlık, adaletsizlik olur mu? Eşitlik nasıl sağlanır diye sormuş. Şimdi herkes içinde bulunduğu şartlara göre imtihan ediliyor bildiğimiz gibi. Yani tabi ki Müslüman bir aile içinde dünyaya gelmek, İslam aleminde e, içinde bulunmak bir avantaj. Bu doğru. Ama diğer ülkelerde beldeler dünyaya gelen de o bölgenin şartlarına göre imtana tabi tutuluyor. Onların durumu bize göre afiliyor. İslam'ın e, yaşandığı yerdeki Müslümana hemen namaz, oruç, hal, zekat, farz olurken bunu bilmeyen bölgelerde bu hükümler hiç olmadan yıllarca geçebiliyor yerine göre mesela. Onların durumu hafifletiliyor. Kendi içinde bulunduğu şartlara göre imtihana tabitliyor kişi. Daha önce ifade ettiğimiz gibi hiç peygamberin haberi ulaşmadıysa bu defa sadece Allah'a iman, ahirete inanmak yeterli oluyor mesela. Ve Bir de güzel işler yapmaya çalışıyor. Cennete rahatlıkla girebiliyor. Neden? Peygamber haberi ulaşmamış. Ne yap? Rüyasında mı görsün? İslam hakkında hiçbir bilgi alamamış. Sibirya'da, şeyde, Çin'de, Büyük ülkelerde hiçbir bilgi alamadan milyonlarca insan kitleleri, köylerde, kentlerde bakıyorsunuz, İslamdan habersiz ömrü geçiyor mesela. Ne yapsın? İslam dinini öğrenemeden, hiç işitmeden ömrü geçmiş, dünyadan ayrılmış. O zaman bir önceki haline göre e, bir bakıma imtihan e, durumu da affedilmiş oluyor. Hiç namaz yok, oruç yok, zekat yok. Ama e, bu bunlardan haberi yok. Bu bilgiye ulaşmamış kendisine. Ancak akıl yoluyla da bu kainatı yaratan bir Allah vardır. Bu yıldızlar alemi, galaksileri, gezegenleri, ayı, güneşi bütün bunları ayakta tutan bir güç olmalıdır arka planda diye. Bu bilgiye, imana ulaştıysa bir de öldükten sonra insanlar tekrar dirilecek inancı varsa o kimse cennete gidebiliyor. Yani Müslümanlarla yarın yan yana gelecek konumda da olabilir. O imkan Demek ki ona o ülkelerde, beldelerde olması bir imkan, kolaylık sağlıyor. Çünkü hadis-i refti Allah'ın Resulü herkes anneden doğarken fıtrat üzere, İslam fıtrat üzere doğar buyurmuş Peygamberimiz. Ancak daha sonra annesi babası onu Yahudi yapar, Hristiyan yapar veya Müslüman yapar. Yani belli yaşa geldikten sonra aklını kullanarak o kimse gerçeğe ulaşmaya çalışması lazım. Gerçeğe ulaşamıyorsa biraz önce söylediğimiz Allah'a iman, ahirete iman konularında taviz verilmiyor ayet-i kerimelerde. Bu ön şartlar olmak kaydıyla e, onun imtihanının hafifletildiği haflet, anlaşılıyor. Sadece akide anlamında Allah'a iman edecek, ahiret gününe inanacak bir de güzel işler yapmaya çalışacak. Namaz yok, oruç yok, zekat yok, diğer yükümlülükler yok. Or mesela yerine göre... ...imtihana tabi tutuldu... ...ama içinde bulunduğu ülkeye, beldeye göre... ...imtihana tabi tutuldu... ...durma afletildi ...onun için... ...Müslüman memleketlerde doğmuş olmak... ...bazan... ...kişinin durumunu ağırlaştırır... ...Müslüman memlekette doğmuş... ...anne baba Müslüman, aile ama namaz kılmıyor... ...oruç tutmuyor, yıllar geçiyor... ...çok zengin olmuş... ...fabrikaları, firmaları var... ...zekat vermiyor bir sürü günah yüküyle ahirete gidecek. İslam memleketinde guya. avantaj yerine dezavantaj söz konusu. Aynı sanayici diyelim Rusya'nın filanca yerinde. Çin'in filanca beldesinde. Afrika'nın filanca yerinde. Çok zengin olmuş oralarda. Ama İslam'dan haberi yok. İslam'ı oraya götüren olmamış. Tebliğ eden olmamış. Habersiz. Ama Allah'a imanı var. Akıl yoluyla bulmuş o bilgilere ulaşmış hesap vereceğini de düşünüyor öldükten sonra ahiretin kıyametin kopacağını bir de güzel işler yapmış ama zekattan haberi yok namazla ilgili hiçbir şey olmamış oruçla alakalı hiçbir tarafı yok işte yani hülasa herkesin kendi bulunduğu beldeye göre imtihana tabi tutulduğu düşünülürse burada adaletin adalet terazisinin dengelendiğini düşünebiliriz Müslüman durumu belki daha ağır aslında. Bütün şeylerle çünkü yükümlü Müslüman. Akıl ve bali olduğu andan itibaren hemen namaz başlıyor, oruç başlıyor, zenginse zekat başlıyor. Hacca gitmesi lazım. Bunları yapmadığı zaman ağır yükümlülük altında kalıyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, mahkeme kararıyla boşanan eşler üç talak ile mi boşanmış olur? Yoksa niyetlerine göre değişir mi diye sormuş. Şimdi mahkemeye göre boşanmalar sonuçta bir tek boşanma için dilekçe veriliyor. İşte bizim daha önce mevcut olan evliliğimiz Sona Ersin. Tek talakla alakalı olduğu belli. Şimdi bunu e, erkek verdiyse zaten hiç şüphe yok. Hakime yetki verilmiş, hakeme bizi boşa denmiş. Sonunda boşanmışlar. Bir talak meydana geldiği belli. Bunun aslında e, bayin talak olması gerekir. Çünkü mahkemede tartışılmış, müzakere edilmiş, bir daha artık barışmaları imkanı kalmadığı ortaya çıkmış falan... Bütün o safhaların kesin boşanma. Yani e, boşanmadan sonra yeniden barışacaklarsa, evleneceklerse yeni baştan, sıfırdan bir evlilik iddet içinde bile olsa bir nikah gerekir demek lazım. Yani hanım kız hiç kabul etmeyebilir malum. Dönüş daha sonra dönmeyebilir yani. Ama dönebilir de. Tek talak eksilmiş olur mahkemeden boşanma sonucunda. Hem e, resmi nikah sona eriyor hem de din nikah sona eriyor. Bizim kanaatimiz de böyle. Yüksek din kurulda genelde bu kanaatte. Ee, ve e, ondan sonra yeniden evlenirlerse ki resmi nikahlı evlenmelerini biz tavsiye ediyoruz. Sonunda e, iki boşanma hakkıyla ömür boyu evlilik devam edebilir. İkinci defa da boşanırlarsa o zaman tek tarak hakkı kalmış olur. E, üç defa bildi, bildiğimiz gibi Boşama meydana gelirse bir bayan üzerinde dördüncü bir boşama hakkı erken yok. Ondan sonra hanım başka bir erkekle evlenir de hasbel kadar onunla geçinemezse veya ikinci kocası vefat falan ederse iddeti bittikten sonra yeniden eski kocasına dönebiliyor. Sıfırlanıyor o zaman durum. Üç talak hakkıyla yeniden e, yani tamamen yabancı bir erkekle evlenmiş gibi daha önceki evlilik hiç dikkate alınmadan Yeniden talak sayısı üç defa boşama hakkıyla e, zuhur ediyor. Haklar ya geri dönüyor ama ağır bir arada şey var. E, ceza gibi diyelim. Hanım kız başka biriyle evlenecek. Onun da hasbelkader geçinemezse veya ikinci kocası vefat falan ederse iddetini tamamladıktan sonra eski kocasına dönüp yeniden aile yovası kurabilecek anlamında e, bir kapı açık tutulmuş yine de. İşte böyle bir e, uygulama tabi evliliklerle alakalı Kur'an-ı Kerim'de düzenlenmiş. Bunun arka planı, sosyolojik şeyi, etkileri, psikolojik tarafları falan dikkatlice incelenirse bunun kendi içinde mantığı içinde bir değerlendirmesi tabii ki var. Yani tarafları daha dikkatli olmaya sevk eden yani bu konuda rastgele hareket etmeyin. Bu boşamanın sayısı var, müeydesi var, yaptırımı var üç'e kadar bu hakkınız var. 3'ten sonrasında buna benzer sonuçlar meydana gelir. Manasında e, taraflar uyarılmış oluyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor eşin görevden atılması tehlikesi için boşanan veya anne babasının maaşından faydalanmak üzere boşananların durumları nedir diye sormuş. Yani e, burada eşin e, görevden atılması tehlikesi derken hanımı dindar Falan olduğu için, tesettürlü olduğu için kocası zarar görecek mesela. Eskiden oluyordu bunlar. Ama günümüzde inşallah bunlar değişti yani. Artık eski değerler çok arkalarda gerilerde kaldı. Sırf kocasının istikbalini engellemeyeyim, onun e, ilerlemesine mani olmayayım diye e, hanımefendi fedakarlık ediyor, boşanıyorlar. idi Tabii bunun aslında olmaması lazım ama olduğu dönemler oldu. Her ülkede buna rastlanabilir. Birincisi bu. Her nasılsa böyle bir boşanma gerçek anlamda meydana geldiyse tabii ayrılabilirler, boşanırlar. Kadın kendi yoluna gider, erkek kendi yoluna gider. Böyle bir boşanma her nasılsa olduysa sonuçları meydana gelmiştir. Ama bu arada biz resmi olarak boşanalım... E, dinin nikahla devam edelim demeleri zaten sanmıyorum bu gibi yer, şeylerde. Hani bunu araştıracağı için üst makamlar diyelim. E, onun e, bu eşle dinin nikahla devam ettiğini e, artık flört hayatımı ne diyeceklerse bunun devam ettiğini tespit edecekler. Bu akıl kârı değil. Yani resmi nikahla ayrılalım dinin nikahla devam edelim. Böyle bir şey olamaz tabii ki. Bundan sonuç alınmaz yani bu gibi durumlarda. Bu tavsiye edilecek bir durum değil. İkinci şıkkı sırf e, babasından olan maaşı alabilmek için bir hanım kız dul maaşını alabilmek için kocasından ayrılıyor. Dul e, hanım durumuna düşünce babasından babasının olan e, emekli maaşından hak alacak mesela. Bu amaçla kocasından boşanıyor. Ve din nikahlı devam ettiğini düşünüyor mesela. Biz bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz onu söyleyeyim. Bu konu tamamen maaş almak menfaat için kullanıldığı belli. Bir de hatta eski kocasından maaş bağlanmış bir hanıma bize öyle sorular da geliyor. Kocası vefat etmiş, kocasının maaşından emekli maaşından kadın dul hanımı hak alıyor maaş alıyor. Resmi olarak evlendiği bu maaş kesiliyor malum. Yeni kocasının geçimini sağlayacağı için eski çalışanın maaşı kesildi, kesilecek. Bunu görünce karı koca diyorlar, biz boşanalım, resmi nikahla son erdirelim. din nikahla devam ederiz, sen baban, şey kocanın maaşını almış olursun deseler. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Mezarda olan kocasından olan hakkını kadın çekecek. Yeni evlendiği kocasıyla çıtır çıtır yiyecek. Böyle yağma yok. Böyle bir hak olamaz. Şimdi kanunlar o hakkı niye veriyor bu kadına? Dul diye veriyor. Yani kocası vefat etti. Kadın ortada kaldı. Dul maaşı olmak üzere o maaş, kocasından olan o maaş, miras hakkı olarak kendisine veriliyor. Resmi olarak evlenince eh madem evlendi, evlendiği kocası onun geçimini sağlayacak bu maaşa ihtiyaç kalmadı anlamında devlet bunu kesiyor. Ama hileli yollarla biz kanunlar nazarında evli görünmeyelim, resmi nikah yapmayalım veya yaptıysalarsa boşanalım kanunlar nazarında ben tekrar dul hükmüne geçeyim, kocamın maaşını alayım, beraberce yiyelim yeni kocayla. Öyle olmaz. Bunu yapan varsa hemen bundan vazgeçmeli. Resmi nikahını eğer evlilik devam edecekse yaptırmalı. Mezarda olan kocasının parasını da yeni bir erkekle yemeye devam etmemelidir diyoruz. Veya babasından olan emekli maaşını da aynı niyetle alıp yemeye kalkmamalıdır diyoruz. Şimdiye kadar bunu yaptıysa da o biri kendilerini yapar, kendilerinin karar vermesi lazım. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, bugünkü bireysel emeklilik sistemi caiz mi diye sormuş. Bireysel emeklilik bildiğimiz gibi... 10 yıl süreyle sizden bir, bir ödeme yapıyorsunuz daha doğrusu. Bir havuza, bireysin emekli havuzuna. Süresi 10 yıl. Ayda 200, 300, 400 lira neyse hangi kısma dahil olduysanız. Hazinede onun yarısı kadar size katkıda bulunuyor beni dönem sonra. Ve dolayısıyla havuzda biriken parada meşru yerlerde nemalandırılırsa, meşru yerler yatırım yapılırsa gelir sağlıyor tabii ki. 56 yaşına kadar bunu hiç çekmeden havuzda kalırsa para işte kullanılırken ülke kalkınmasına falan tabi o paraların büyük rolü olacak. Havuzdaki paraların. Ve sonuçta 56 yaşına girince hazineden de giren o %50 fazlalıklarla ve işletilmesi sonucundaki ilavelerle toplam bir para hakkınız doğuyor havuzda. Ve bunu isterseniz bir defada tamamını çekip ev mi alacaksınız, başka yerde mi kullanacaksınız, çekme hakkınız oluyor 56 yaşında veya bunu ben e, çekmeyeyim bu parayı emekli maaşı gibi yıllara yayılsın derseniz yıllara yayılarak e, yapılan bir hesaplamaya göre ayda ne kadar ihtiyacınız varsa 500 lira, 700 lira, 1000 lira, 1500 lira neyse ne kadar emekli maaşı bağlanacaksa paranın miktarına göre bir hesaplama yapılıyor. 20 yıla, 30 ya 25 yıla, 15 yıla yayılacak şekilde sizin tercihinize göre, o hesaplamaya göre emekli maaş almaya devam ediyorsunuz, edeceksiniz. Geri kalan havuzdaki para hep nemalandırılıyor yerine göre. işletiliyor, oraya karla girebiliyor tabii ki. İşte bu şekilde bireysel emeklilik havuzu diyelim, işletilirken bu nerelere yatırım yapılıyor? Önemli olan bu. Acaba faizli yerlere yatırım yapılıyor da havuza, size ait olan para havuzunuza haram yerlerden para girişi oluyor mu? İşte tabi bu faizli bankaların kurduğu bireysel emeklilik sistemi ise onların tabi ki gelir daha fazla olsun diye faizli yerde nemalandırmaları da söz konusudur. Bu şahsının da menfaatin olacağı için o da ses çıkarmıyor günümüzde. Önemli olan benim param artsın diye düşünüyorsa faizli yerlerde kullandırılmasına göz yumabilir. O kendi meselesi. Fakat bizim söylediğimiz eğer bireysel emeklilik havuzu havuzdaki para meşhur yerlerde kullandırılıyorsa kullandırılacaksa böyle bir, böyle bir bireysel emekliye girilebilir diyoruz ve bunun şu anda katılım bankaları yapmaya başladı bildiğimiz gibi ee, gerek Albaraka gerek diğer Türkiye finans ve diğerleri bireysel emekli sistemine dahil oldular ama havuzdaki parayı kullandırırken faizli yerlere yatırım yapmıyorlar. Kontrollü şekilde faizsiz sayılan alanlara yatırım yapıyorlar ki 5-6 kadar yatırım yaptıkları alanlar var. Faizsiz alanlar oluyor bunlar. Öyle olunca da havuzun işleyişi meşruiyet kazanabiliyor. İşte bu şekilde kontrollü bir bireysel emeklilik sistemine girmek caizdir diyoruz. Bir erkek kendisi memur, işçi neyse emekliliği var ama hanımının yok. Hanımının bireysel emekliğe tabi kılarak ayda 300 lira, 400 lira neyse ödeyelim. Hazineden de katkı var ama herkese katkı var tabii ki adaletli şekilde. Ee, bu şekilde annesini babasını emeklilik sistemine dahil edebilir falan. Buna bir sınır İslam'da yok. Hatta ikinci bir emeklilik olarak kendisi düşünse ilave bir hak olur. 56 yaşına girince topluca çekeriz, ev alırız, ya evimizi büyütürüz falan diye düşüncelerle bilfarz. Böyle bir yatırım yapsa bir kimse, tasarrufa yani yönelse bu da meşru olur. Yani illa zarurette gerekmiyor. Sınır da yok, sayı da yok aslında. Aile fertlerinden ikisini, üçünü, dördünü birden beslenemeklilik havuzuna dahil edeyim dese bir kimse edebilir. Buna da kanuni bir engel yok. İslami manada da eğer sistem meşru şekilde yürüyorsa bu bir çeşit yatırım havuzu, fa teşvik eden, devletin de desteklediği hatta para yardımı yaptığı ...bir havuz olarak... ...devam etmiş görünüyor. Bir kardeşimiz... ...hocam diyor... ...hasat zamanı pahalanınca satmak niyetiyle... ...ürün toplamak caiz midir? Yani... E, ...beza, buğday, arpa, mısır vesaire... ...hasat zamanı... E, ...Ağustos diyelim ayında, Eylül-Ağustos aylarında... ...bir kimse... E, ...depoluyor bunlardan, alıyor. 50 ton, 100 ton, 300 ton neyse. Bu 3-4 ay, 5 ay sonra pahalanır... ...pahalarınca satarım diye düşündüğünü kabul edelim. Bu şekilde... E, ...hasat zamanında mahsul almak... ...tabii ki caizdir. Meşru bir ürün alıyoruz. Buğday, arpa, mısır neyse... ...bunu depoluyoruz. Yalnız yeter ki bu... ...kara borsacılık şeklinde olması. Yani bunları depoladık diyelim. Sizin gibi 3-5-10 kişi, 300 kişi, 500 kişi depoladı. Piyasaya mal vermiyorsunuz. Piyasada darlık var... Dalış sebebiyle fiyatlar yükseliyor... ...bunu bekliyorsunuz zaten... ...ve sır bu sebeple... ...kara borsacılık sonucunda fiyatlar yükselince... ...satarım denirse bu olmaz tabii ki... ...yani piyasada sürekli buğday bulunur... ...arpa bulunur, mısır bulunur... ...ve diğer ürünler bulunur... ...alım satımları devam ederken... ...fiyatlar kendiliğinden belli dönemlerde... ...yükselme kaydeder... ...biz o zaman piyasaya mal sürebiliriz... ...çünkü kara borsacılık... ...şiddette men edilmiş... Ama biz karaborsızlık niyetimiz olmaksızın ticaret yapıyoruz. Malı alıyoruz, depoluyoruz. Uygun zamanda da satıyoruz mesela. Bu caiz olur. Çünkü hadis-i şöyle buyrulmuş. tekret amen. Erba'ine yemen kim 40 gün süreyle bir gıda maddesini ihtikar eder, karaborsaya çeker, depolarsa. Başka rivayette 30 gün rivayeti de var. Bu daha kısa da olabilir. Örnek kabilinden diyor işte halimlere bu süreleri bazı maddelerde daha kısa süre içinde de karbosatacılık oluşabilir. Ondan sonra sümmeta sadaka bir fikir değiştirip bunları tasadduk etse fakirlere, bedava dağıtsa. Lem tekün sadakatuhu kefareten ehdikâri. Bu sadakası girdiği ihtikarına, günahına kefaret bile olmaz. Yani karbosatı durumuna düşünce artık kapılarımız açık bunları fakirlere dağıtsak bile Günahımızı karşılamıyor. Önemli olan piyasada hiç mal bulunmadığı bir sırada aman fiyatlar yükselsin diye piyasaya mal sürmezsek o zaman kara borsa duruma sürüyor. Ama piyasada bir mal varsa, mal darlığı çekilmiyorsa bizim depomuzdaki mal kara borsacı malı sayılmaz. Buna dikkat etmek gerekir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, aslında tekelcilik fiyatların Kontrol altında tutularak kasıtlı yükseltilmeye çalışmasını da engellemek istemişim. Mesela neyse yani mesela Antela hadisi var. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem binitlerin yolda karşılanmasını, şehre ulaşmadan ellerinden malın alınmasını yasakladı diyor. E, hadi buyuruyor hadisleri Şerif'te. Yani Medine'ye mesela mal getiriyormuş köylüler. Medine kenarında daha şehre ulaşmadan önlü kesiyormuş bazı esnaf, toptancılar ellerinden gıda maddelerini alıyorlarmış köylülerin. 3-5 kişi depolayıp ondan sonra pazar yerine onlar sürecek ama işbirliği halinde 3-5 kişinin eline geçti tabii gıda maddeleri. Fiyatı birden yükseltiyorlar. Yani bir bakıma üreticinin önünü keserek yolda piyasa fiyatını öğrenmeden pazar yeri oluşmadan az ve talep dengesine göre malın değeri tam belli olmadan önünü kesiyoruz yolda onun cehaletine istifade ediyoruz bir bakıma. Ve ucuza alıyoruz tabi ki malı. Ondan sonra bunu istediğimiz fiyata başkaları da anlaşma varsa eyle arka planda buna tröst, tekelcilik deniyor. Peygamberimiz buna engel olmak istemiş. Bırakın demiş gölleri kendi haline pazara kadar ulaşsınlar. Pazar yerinde mallarını satmaya çalışsınlar. Fiyatlar belli olsun. Ondan sonra tabi fiyatlar oluşunca alabilirsiniz manasına geliyor bir arz ve talepten geçsin. O gün ne kadar mal gelecek, bir belli olsun fiyatlar, değerler, o değer üzerinden satış olsun köylü üretici haksızlığa uğramasın. Ve günümüzde her gün olan şeyler bunlar. Bunu, bunu ifade edelim. Yani yani yerinde bakıyorsunuz, e, mübarekasız 40 kuruşa alınan e, bir elma veya portakal 50 kuruşa kilosu alınıyor, şeyde 4 lira, 5 lira yerine göre mesela. Yani 50 kuruşa alınan Antalya'dan, Alanya'dan, neyse. Adana'dan bir portakalı veya elma. Bakıyorsunuz İstanbul pazarına, Bursa pazarına ulaştığı zaman 3 lira, 4 lira fiyatı. Kaç katına çıkıyor? 3-5 katına, 7 katına 8 katına kadar fiyatın çıktığını görüyoruz. 8 kat. Buna nakliyi ekleyin, maliyetler ekleyin, şeyin karını falan. Yani dolayısıyla bundan kim kazanıyor? Yani üretici 50 kuruşa verdi. Ama 3-4 liraya satıldı. Ulaştığı şehirde. Şimdi bunu kendisi getirebilse ki kendi kamyonlarıyla o şekilde getiren de var ama bunu herkes yapamaz tabii ki. İşte biz Konya'da bulunduğumuz sırada Konya e, semt pazarına kendi kamyonlarıyla Adana'dan Antalya'dan elmayı, portakalı kamyonla getiriyorlardı. Kamyonun üzerinden satış yapıyorlardı. Kendi mahsulünü mesela. Akşam üzeri bitince de dönüyorlardı işte pazar yerine kadar ulaşabilmek ve kendi ürününü o gün 3 liraya 4 liradan satacak tabi Antalya'dan getiren kardeşimiz. 50 kuruşa tarlasına vereceği yerde Konya pazarına kadar ulaştığı için 3 liraya 4 liraya satacak kilosunu. Nakliye masraflara da düşseniz %100 yüzün üzerinde kar etmiş olacak mesela. İslam'da buna benzer bir sanki esneklik getirilsin. Piyasada bir hareketlik olsun istenmiş. Hatta haller tartışılmış Osmanlı döneminde bir ara. Acaba toptancı halleri, e, gıda toptancıları falan e, şeyin önünü kesen şehrin kenarında mal getirilenlerin önünü kesen e, kimseler gibi midir? Bu hadisin muhatabı mıdır diye değerlendirmişler. Fakat Hanefi mezhebi falan bu konuda demişler eğer bunlar düzenli olarak piyasaya mal arzını sağlıyorlarsa, haksızlık yapmıyorlarsa ihtikar, karabahsızlık falan yapmadan adaletli hareket ediyorlarsa o şehir ve kasabanın düzenli gıda maddesi elde etmesine aracılık eden komisyoncu durumundadırlar demişler şeyler için. Ha, e, gıda halleri e, bu gibi hubat pazarları için ve dolayısıyla e, bunlar caiz olur diye fetva verilmiş ama şartlı fetva verilmiş. köylünün kentini önü kesip öyle 50 kuruşa alayım 4 liraya 3 liraya satayım şeklinde değil de Gerçekten üreticiliği işbirliği yaparak sadece komisyon. Tamam kardeşim Antalya'dan kamyonla getirin yıkın malı. Biz şu kadar komisyon alırız. 3 liradan eğer şeye satacaksak buradaki esnafa 3 lira üzerine hesap görürüz. Komisyonumuzu alırız. Onları 4 liradan satsınlar. 100 lira ki 1 lira 3 liraya bizden aldığını 4 liraya satsınlar. 1 lira kere etsinler. %25 kar yani. Bir bakıma. Onları o yeter manasında düzenli olarak üreticinin körünün korunduğu bir sistem hallerde organize edilebilirse, üreticiyle iş birliği halinde bu komisyonculuk düzene sokulabilirse, o zaman İslami manada yani Ebu Hanife'nin de şehrin, kasabanın gıda medenine ulaşmasında aracılık vazifesi görüyorlarsa hizmet etmiş olurlar, faydalı. Ama aksi yönde karaborsada giderlerse üreticiyi aldatma cihetine giderlerse o zaman keraatler başlar diye ifade edilmiş. Onun için günümüzde e, bu konun dikkatlice belediyelerce ele alınması, üreticinin korunması da gerekiyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, tüccar bir malı dilediği fiyata satabilir mi? Bazen aldığınız malı başka yerde daha çok daha ucuza bulabiliyorsunuz. İşte onu daha önce de bahsettik yani Fahiş gabin derecesinde ilave olmamalı. Pazar yerinin kendiliğinden oluşan fiyatları varsa o fiyat üzerinden satmak asıldır. Ama hileli şekilde yalan yere ilave yaparak mesela şöyle diyelim e, domates, biber satıyoruz ama doğal üründür. Kimyasal ilaç vesaire karıştırılmamıştır. E, bu, bu sebeple fiyat şudur diyorsunuz mesela. 5 lira fiyat koymuşsunuz. Ama aynı sizin domatesle, biberinize benzeyen yandaki esnafta bunun fiyatı 3 lira mesela. Siz 5 lira demişsiniz ama doğal ürün diye de ilave yapmışsınız. Kimyasal ilaç kullanılmamış. Doğal gübre, doğal gübre kullanılmış, koyun gübresi falan öyle yazmışsınız yani müşteri etkilemek için. Ve dolayısıyla malınıza 2 lira da fazla fiyat koymuşsunuz. Birisi buna güvenerek 3 kilo aldı diyelim. 5'e 5 liradan 15 lira verdi. Fakat daha oradan ayrılmadan yandaki birisi sizi uyardı. Dedi ki bak, o kadar, bak 15 lira sen 5 er liradan aldın bu domates ama doğal ürün diyor. Kimyasal kullanılmadı. doğal Sabah halden aldı bu kardeşimiz diyor. Aynen bizim aldığımız yerden. E, dolayısıyla bizim domatesimiz onun domatesi arasında hiç fark yok. Ama seni aldattı diye birisi uyarsa sizi ve sizin şu haklarınız meydana geliyor geri getiriyorsunuz. Üç kilo domatesi. Kardeşim bunları doğal yazmışsın Ben doğal olmadığını öğrendim. Bu kanaate vardım. Benden ikişer lira, üç kilo da altı lira fazla para aldın. Paramı iade diyebilir bir. Eğer karşı tarafı bunu kabul etmezse o zaman domateslerini geri al, on beş lira geri ver diyebilir. B şıkkı. Satılan mal geri alınmaz diye inatlık yaparsa karşı taraf. Peki kardeşim ahirete hesaplaşarız diye ayrıldığınız zaman 6 liralık kısım habis kazanç olarak cehin cebine girmiş olur. Yalana dayalı olarak. Yani yarın kıyameti de belki hesap sorulabilecek şekilde bir fazlalık, hakkı olmayan bir fazlalık diyelim. Yalana dayalı bir fazlalık cebine girmiş olur. Bereketsiz bir kazanç. O gün onun cebine girmiş olur. Bunu da bu şekilde değerlendirme gerekiyor. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimizi devam ediyoruz. Bir kardeşimiz hocam hesaptan hesaba para aktarmak faize giriyor mu? Alınan para helal mıdır diye sormuş. Hayır faiz alakası yok. Yani bir hesaptan derken bir bankadan olan hesabımızdan başka bir bankaya havale yaptık mesela. Şifremizle girdik veya oraya giderek e, kendi hesabımızdan borcumuz olan bir yere aktarma yaptık mesela. Zaten bizden transfer ücreti alacaktır karşı taraf havale ücreti yani diyelim 10 bin lira ödememiz var bir yere bankadaki hesabımızdan ki bunun faizsiz bank olduğunu tabi düşünmemiz gerekir oradan borcumuz olan yere parayı havale yaptırdık Tabii bunun için diyelim 20-25 lira havale ücreti aldı karşı taraf hakkıdır neden çünkü 10 bin lirayı çekeceksiniz cebinize koyacaksınız gideceksiniz daha Bursa'da yaşıyorsanız Eskişehir'deki kişiye ödeme yapacaksınız veya bir adamla gönderişimiz bir sürü zorluk var. Onun yerine bankada hesabınız bankadaki hesabınızdan efendim Eskişehir'deki banka kardeşinizin hesabına 10 bin liriyi aktarma yaptınız borcu ödenmiş oldu. ne yaptı araya kolaylık olarak girdi size kolaylık sağladı yani. Da Eskişehir'e kadar gidip borcunu ödemek yerine ki eskiden öyle oluyordu. At, atınızla gidip Eskişehir'e kadar gideceksiniz, borcunu ödeyeceksiniz. Veya bir adam göndereceksiniz. 10 bin lira gibi. Bir de yolda eşkıya meşkıya önünüzü keserse para da çalınıyor falan. Günümüzde bütün bu ihtimaller de ortadan kalktı. Hemen 3-5 dakikanın içinde. Hatta bunu evinizin içinden, internetten de girerek günümüzde şifreyle giriyorsunuz e, hesabınıza. Eskişehir'deki bankanın IBAN numarasına olan kardeşinizin IBAN numarasında size ulaştırdığı zaman giriyorsunuz banka hesabından o bankanın hesabına 10 bin lirayı düğmeye bastığınız zaman aktarmış oluyorsunuz mesela. Kendi evinizden bunu yapıyorsunuz. tabii ki bankada sistemini devreye soktuğu 10 bin lirayı Eskişehir'e ulaştırdığı için sizden diyelim 20-25 lira 30 lira neyse bir havale ücretini sizin hesabınızdan düşüyor tabi ki paranızdan düşüyor. Bunlar günümüzün getirdiği kolaylıklar. Yani kendi elimizle bile birçok firmalar bunu yapmaya başladılar. Bütün para hareketi, para transferlerini kendi bilgisayarlarından banka memuru gibi sanki. Gidip banka gişesine sıra bekleyerek, ederek yapmaya yerine o gün 10, 20, 30, 40 yere belki ödemeler var mesela. Hemen internetten şifreyle girerek hesabındaki paradan yani o bankadaki hesabında olan paradan şifreyle girip istediği yerlere, IBAN numarasını bildiği müşterilerine paraları kendisi havare çıkarıyor mesela. Bu da ciddi bir kolaylık. Tabii ki buna karşılık bankada havare ücreti alır. Bunun faiz alakası yok. Sadece bunu faizli bankada yaparsak işte ona kazandırma anlamında dolaylı yoldan güçlendirme anlamında bir kerahat akla gelebiliyor. Onun dışında hatta o meşru bir muamele sonuçta. Yani faizli bankada da yapsanız ...ki bunu katılım bankaları yapmıyorsa, yapamıyorsa... ...yurt dışı, falan bazen... ...ya da şubesi yoksa o şehirlerde... ...kasabada neyse... ...onlar eliyle olamıyor bazen... ...bazı büyük muameleler... ...ihracat işlemlerinde falan... ...o zaman diğer bankalar yoluyla da... havaleler işlemler yapılabilir. Çünkü o havalenin... ...kendisi meşru... ...yapılacak olan havale işlemine karşılık... ...alınan havale ücretinde faiz arakası yok. O hizmet bedeli veya komisyon olarak... Yani hizmet bedeli olarak alınabilecek bir paradır. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, başkasının diploması kullanılarak bir iş yeri açılabilir mi? Diploma sahibinin bu iş karşılığı aldığı para helal mıdır diye sormuş. Bu önemli bir soru aslında günümüzde olabilen şeyler. Şimdi bu diploma kullandırmada tabii sorumluluk diploma sahibine ait olmak üzere. Onun kontrolü, teftişi, e, sorumluluğu devam ediyorsa olabilir diyoruz biz. Mesela şöyle diyelim, bir eczacılık diploması olan, yetiş olan kişi, kalfalar vesaire bu işlerin uzmanları olan kişilerle anlaşmasını yaptı, eczane açıldı, diplomasını kullandırıyor ama kontrolü kendi elinde. Kendi başka işi olabilir bu kardeşimizin, kendi eczanesi de olabilir başka yerde. Efendim başka bir takım işleri olabilir. Ama eczanedeki bütün ilaçların giriş çıkışlarını cumartesi günü diyelim belli bir zamanda geliyor kontrolünü yapıyor. Hangi çeşit ilaçlar, yasak ilaç varsa satılması onu kontrol ediyor yerine göre. Sorumluluk kendi üzerinde olmak üzere denetimini de yapıyorsa e, bu organizeye karşılık, emeğine karşılık e, tabii ki bir ücret alabilir. Ayda bin lira bin beş yüz lira, iki, neyse anlaştıkları iki bin lira şeyle anlaştığı kişiyle bu ücret karşılığında oranın bir bakıma sistemini kontrol altına tutar. Bir eczacı sıfatıyla eczacılık fakültesi mezunu ve eczahını açma yetkisi sebebiyle bu yetkisini kullandırır ama sorumlu kendi üzerinde olur. kontrolünü kendisi yapmalı ve yaptırmalıdır. Başka birine de teftiş yaptırabilir kendisi yerine. ...yani imkanları, zamanı el vermiyorsa... ...işi bilen birisine yetki vermek suretiyle... ...kontrolünü sürdürmesi gerekir. Başka bir kardeşimiz... ...hocamdır, emekli bir insan... ...maaşını aldığı banka dışındaki bir bankadan... ...kendilerine maaşı her ay aktarmak şartıyla... ...bir defaya mahsus... ...teşvik para teklif ediliyor... ...alacağı teşvik helal mıdır diye sormuş. Banka dışındaki bir bankadan... ...bankayı havale etme... ...yani herhalde promosyondan bahsediyor kardeşimiz... Yani bir bankadan maaşımızı alırken diğer bir banka bize diyor maaşını havale et. bizden al bundan sonra biz sana 6 ayda ya da yılda bir işte 300'e 400 lira neyse promosyon verelim diyor mesela günümüzde olan şekli böyle. Şimdi burada tabii mümkünse bu katılım bankalarıyla oluyorsa zaten şüphe yok yani orada onlar da belki 3-500 lira bir promosyon bu gibi şeyler için maaş alınan durumlarda promosyon verebilirler. Promosyon faiz tanımına uymuyor bir defa. Neden uymuyor? Mesela bir memur ayın 15'inde bankaya gittiği zaman maaşın tamamını kuruşuna kadar çekebiliyor. Saat 9'da onun hesabında para hazır bulunuyor, çekebiliyor. İşçi ayın 1'inde gittiği zaman parasının tamamını çekebiliyor. Sonuç olarak bankaya bu paramın ben hepsini çekmem. veya yani bankamatikle işte 500 lirasını, 1000 lirasını çekelim. Diğerlerini sana kullandırırım. Buna karşılık bana 300-500 lira promosyon ödeyeceksin diye bir sözleşme yaparlarsa, bu tabii ki faiz tanımına uyar. Ama bu haliyle işçi veya memurla bankanın bir anlaşması yok. Banka kurumla anlaşıyor. Bütün maaşların oradan ödenmesi yoluyla bankada bir hareketlilik meydana geliyor. Tabii herkes hemen saat 9'da gidip maaşını çekemiyor, çekmiyor. Bir kısım paralar kalıyor orada bankanın havuzunda ve buna benzer yollarla bankada bir hareketlilik meydana geliyor. Buna karşılık da ben e, bu maaşı ödeme karşılığında memurdan, işçiden hiçbir para komisyonu almayacağım gibi üstte de diyor promosyon adı altında bir hediye veririm diyor. Promosyon aslında bağış hibe oluyor. Faiz kelimesi kullanılmıyor dikkat edilirse faiz tanımına da uymuyor. Yani hulasa biz diyoruz bunu e, almalıdır kişi orada bırakmak yerine Alınca da ihtiyaçlıysa kendi harcayabilir, kendine harcayabilir. Hiç ihtiyaç yoksa başkalarına tasarruf edebilir diyoruz. Ama faizi bankadan almak, oraya hareketli kazandırmak, güçlendirmek anlamında bir ilave şeyi olduğu için buna katılım bankaları da bu işe girmelidir diyoruz. Bugün katılım bankaları maaş vermede sanıyorum bu anlamda devreye pek girmiyorlar. Bunun yerine Yavaş yavaş devlet bankalarında katılım bankası kurulmak üzere bildiğimiz gibi ziraat katılım şu anda kurulmuş durumda aşağı yukarı resmi faaliyeti başlamış durumda. Sanıyorum onlar belki bu maaş ödemelerde daha etkin olabilirler. Başka bir kardeşimiz hocam diyor ticari malların zekat hesaplanırken malın alış fiyatı mı yoksa satış fiyatı mı göz önüne alınır diyor. Şimdi aslında zekat malın kendisinden tahakkuk ediyor bildiğimiz gibi. Yani 100 kilo pirinç var diyelim mağazamız dükkanımızda. iki buçuk kilogram zekat verme döneminde paketledik fakire verdik 100 kilo pirinç temizlendi 100 kilogram toz şeker var diyelim iki buçuk kilogram bir paket yaptık bir fakire verdik mahallede o da temizlendi bunun gibi 200 paket çay var diyelim eşdeğer durumunda beş paket çayı paketledik fakire verdik bunun gibi ulasa yüzde iki buçuk hesabıyla Neler varsa zekat mükellefiysek bunları hesapl hesapladık, paketledik, dağıttık. Hiç beş kuruş para vermeden fakire yarayacak olan o gıda maddelerinden verdiklerimiz malımızı temizliyor. Bu belli. Veya bunun yerine biz para vereceğiz, vereceğiz dersek zaten diğer para kaynaklarımız için yüzde iki buçuk para vereceğiz. O belli. Şeyimizde yüz bin lira diyelim. Para vardı, nakit para. 2, 2500 lira diyor mesela. Kasamızdaki 100 bin lira nakit para için 2500 lirayı fakirlere dağıttık. Öğrencilere burs olarak veya şeye fakire onu da temizledik. Ama gıda maddelerini gıda olarak fakire verdik. O da temizlendi. Yine 40 adet elbise diyelim konfeksiyede var. Bir, bir tanesini fakire giydirdi. 40 kat elbise temizlendi. Bunun gibi. Ee, ancak biz bunun yerine parasını verelim dediğimiz zaman hangi para üzerinden ödeme yapacağız fakire? Bu önemli. Mesela şöyle diyelim. Biz pirinci kilosunu 4 liradan sattığımızı kabul edelim. Ama toptancıdan e, 3 liradan ya da 2,5 liradan alıyoruz. 2,5 liradan yerinde alıyoruz. 4 liradan satıyoruz mesela. Şimdi efendim alış fiyatı üzerinden 2,5 liradan ben e, 2,5 kilo pirincin parasını vereyim dediğimiz zaman ee, fakir size gelince o pirinci alamaz. Gidip toptancıdan alsın efendim. Ben iki buçuk liraya alabildim Gönendeki toptancıdan veya filan büyük toptancıdan diyemeyiz. Neden? İki buçuk kilogram pirinç için fakir toptancıya gidecek toptancı onu geri çevirir. Toptancı çünkü tonlarla satıyor. 300-500 kilo satmakta olan toptancı. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo fakire efendim bunu ben çıkış fiyatıyla vereyim demez. Böyle bir uygulama günümüzde yok. Öyle olunca da fakir bu parayla pirinç almak isterse onu 4 liradan bizim satış fiyatımız üzerinden alabilecek demektir. Eğer bunu 2,5 liradan ödeme yaparsak eksik ödeme yapmış sayılırız. Bu yüzden biz diyoruz bunu acele o malı peşin parayla kaça satıyorsak o fiyat üzerinden eğer ödeme yaparsak ...malın gerçek değerini... ...müşteriye ödemiş oluruz. Eğer alış fiyatı üzerinden... ...ödeme yaparsak... ...eksik ödeme yapılmış olur. Fakir çünkü... ...o parayla gelip o, o kadar... Madde, ...gıda maddesini alamaz. Bu yüzden... ...hatta Şafii mezhebi... ...demiş zekat aynı olarak tahakkuk eder... ...ve mal olarak verilmesi... ...asıldır, gerekir demiş Şafii mezhebi. Bir Hanefiler de... ...malın kendisi veya kıymeti verilir... ...diyoruz. Neden? Çünkü fakire yarayıştı olmayan çok çeşitli mallar çıktı günümüzde. Fakirin hiç kullanamayacağı çok çeşitli mallar var. mi Yedek parça, otomobil yedek parçası mesela. Otomobil lastiği satan yer düşünelim, zekatını verecek. 200 adet lastik var, yüzde iki buçuktan ne eder? Beş adet otomobil lastiği, kenara ayırdınız, zekat. Yedek parça satan yedek parçaları ayırdı, otomobil yedek parçaları yüzde iki buçuk üzerinden yığdı kenara. Bunları fakirlere dağıt, dağıtamaz. İşine yaramaz bunlar fakirin. Ve zenginin bile işine yaramaz çoğu zaman. Beş adet lastiği aldınız, e, arabanıza koydunuz, e, varoşlara fakir mahallerin ma ma bulunduğu mahalleye gittiniz mesela. 70 yaşındaki yaşlı bir fakir hanımefendinin evinin önüne bunlar ve zekattır buyur dediniz. Beş adet otomobil lastiği. Niye yapsın bunu yani? satayım dese satamaz, alayım dese işine yaramaz, sattırmaya kalksa beceremez. Olacak şey değil yani. O yüzden onun yerine 5 adet otomobil lastiği bugün ne ediyor? 5'er 100 liradan 2500 lira mesela. Yani Dolayısıyla 2500 lira nakit olarak bizim o götürüp fakire vermemiz işe yarar. Elektriğini, doğalgazını öder, onunla odun kömür alır vesaire. Şimdi hülasa e, demek ki burada e, alış fiyatı üzerinden toptan fiyat üzerinden falan değer koymaya kalkarsak fakir aleyhine olur. En üst fiyattan belki değer koymayabiliriz. Bazı, bazı mallarda çünkü acele satayım dediğiniz zaman indirim yapılır. Büyük mallarda özellikle otomobil satışlarında emlak vesaire konularında acele peşin parayla satayım dediğinizde fiyat kırmanız lazım. İşte o fiyat kırmalar belki dikkate alınır tabii ki. İlle en üst fiyat, en yüksek düşündüğümüz değer üzerinden zekat hesaplaması yapalım dememiz gerekmeyebilir. Acele satılma durumundaki peşin fiyatı nedir bu malın? Şu fiyat olabilir diyorsak emsaline göre o fiyat üzerinden e, makit yüzde iki buçuk dağıtılabilir. Efendim burada sohbetimiz noktayken hepinize hayırlı günler ve gizliler dileriz. Hoşçakalınız.